Selahat ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, Medine'ye İslam'ın mührü vuruluyordu. Medine'nin merkezine Mescid-i Nebevi inşa ediliyordu. Peygamber Efendimiz'in devesi Kasva'nın durduğu nokta, aynı zamanda Mescid'in yapılacağı noktalıyordu. Burası geniş bir düzlüktü. Burası Neccaloğullarından Sehil ve Süheyl adında iki yetime aitti. Bu iki yetim Medine'li müminlerden Muaz bin Afra'nın himayesinde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz arsanın fiyatını öğrenmek istiyordu. Hz. Muaz bin Afra arsanın bedelini yetimlere kendi ödüyor ve arsayı bağışlamak istediğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz ise bunu kabul etmiyorlardı. Arsanın bedelini Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den ödün çalıyor, sonra da Ebubekir Bekir Efendimiz'e ödüyorlardı. Mescidi i Nebevi için kerpişler kesiliyor, kerpişler kurutuluyordu. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanıyordu. Üzerindeki ağaçlar kesiliyor, toprak tesviye ediliyordu. Şimdi temel atma zamanıydı. Kazmalarla, Temel kazılıyor, büyük bir heyecanla temel açılıyordu. Temel yaklaşık bir metre yirmi santim civarındaydı. Temel açılmıştı. Önce temele taşlar yerleştiriliyordu. Temel bütünüyle taşlarla örülüyordu. Daha sonra üst tarafı kerpiçlerle örülecekti. Kerpiçler büyüktü. Sahabe-i bir neşe içinde kerpiçleri taşıyordu. Onların arasında Peygamber Efendimiz de vardı. Önce temel için taşlar taşımıştı. Şimdi kerpiç taşıyordu. Bir taraftan Allah'ım bu taşıdığım yük Hayber'in hurma ve etin dolu yükleri değil. Yemin ederim Rabbime ki bu daha temiz, daha hayırlı bir yüktür buyuruyorlardı. Peygamber Efendimizin üzeri toz toprak oluyordu. Ama gülümseyen yüzleriyle ve de alnından tane tane dükülen terlerle Kerpiş taşımaya devam ediyorlardı Ya şerefli arkadaşları Onlar daha bir neşe içindeydiler Hayallerini inşa etmekte oldukları Mescit süslüyordu Bir gün mescit bitecekti Hem de kısa bir zaman sonra bitecekti Saf saf olacaklardı Önlerinde alemlere rahmet olan imam olacaktı Melekler de gelecekti Kalpler ürperecekti ve namaz başlayacaktı allah Ekber diye namaz başlayacaktı Ayetleri okuyan Allah'ın sevgilisiydi Tane tane okuyordu Onun okuyuşuyla beraber kalplere şeleleler gibi akacaktı Bundan daha muhteşem ne olabilirdi Peygamber Efendimiz Allah'ım Hayat ancak ahiret hayatıdır sarı da muhacride bağışlamanı dilerim diye dua ediyordu Bazen de duası şöyle oluyordu Allah'ın ücret ancak ahirette vereceğin ücrettir. Ensara da muhacerede cömert davranmanı, ikramda bulunmanı dilerim diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iştiyakla, büyük bir istekle çalışıyordu. Şeref arkadaşlarından biri, peygamber çalışırken biz oturup kalırsak bu halimiz şaşkınlara yakışan bir hal olur şeklinde bir beyit terennüm ediyordu. Sahabe-i İkram'ın çalışmasında aşk vardı, şek vardı. Hazreti Ammar da zaman zaman bu beyti terennim ederek çalışmasını sürdürüyordu. Peygamber çalışırken, biz oturup kalırsak bu halimiz şaşkınlara yakışan bir hal olur diyordu. Zaman zaman bu beyti mırıldanıyordu. İçlerinden biri alınganlık yapıyor, Hazreti Ammar'ın susmasını istiyordu. Ammar bu beyti okuyarak taşımaya devam ediyordu. Ve Ammar'a iki kerpiç yüklüyorlardı. Kerpiçler büyük olduğu için Ammar ciddi anlamda zorlanıyordu. Yine iki kerpiç yüklemişlerdi. Zorlana zorlana kerpiçleri taşıyordu. Resulullah'a görünce şu halime bakın ey Allah'ın peygamberi. Beni öldürüyorlar. Kendilerinin kaldıramayacakları yükleri bana yüklüyorlar diyordu. Peygamber Efendimiz tatlı tebessümle Hazreti Ammar'a bakıyordu. Toz toprak içinde terler su gibi boşalıyordu Ammar'dan, yükün altında eziliyordu. Peygamber Efendimiz Ammar'ına yaklaşıyor, tozunu toprağını sirkeliyor, sonra da yazık Sümeyye'nin oğluna. Ey Ammar, seni öldürecek olanlar onlar değillerdir, seni azgın bir topluluk öldürecektir buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Sümeyye'nin oğlu, herkese birer ücret var, senin ücretin iki kat verilecektir Dünyadan en son nasibinse bir içim sulu süt olacaktır Seni azgın bir topluluk öldürecektir buyuruyorlardı Allah'ın Resulü ve şerefli arkadaşları coşkulu bir şekilde çalışıyorlardı Ve mescidin yapımı tamamlanıyordu Mescidin i Nebevi her türlü süslemelerden uzaktı Dört duvarı kerpiçten olan bir yapıydı Sadelik asillikti, sadelik asıl güzellikti. Gönül ne kadar isterdi, o yapı dünden bugüne koruna gelseydi. Bundan daha büyük canlı tarih olabilir miydi? O üsveyi i haseneydi. Onun yaşantısı, onun yaptıkları ümmetine ruh verirdi, ufuk verirdi, ümmetinin canlarına can katardı. Ola ki o sadelik, lüksün, israfın içinde dolaşan nice müminler için etkin bir tesir icra ederdi. Gönüllerdeki nice yükleri indirirdi. Kalplerin kıvama doğru yürümesi söz konusu olabilirdi. Peygamber Efendimizin hayatının her karesinde sadelik vardı. İsrafın zerresinden bile şiddetle sakılan bir hayatı vardı. İhtiyaç olmayan bir şeye yönelmesi söz konusu değildi. Mescid-i Nevevi yapılmıştı Artık bundan böyle müminler Beş vakitte mescid-i İklimindeydiler Peygamber Efendimiz kendi ismiyle Alınan bu mescitte ilk hutbesinde ey insanlar Bilesiniz ki Vallahi sizden herhangi Biriniz ölecek Sonra koyunları çobansız bırakacak Sonra arada Tercüman olmadan Ve onu gizleyecek perdede olmadan Rabbi ona şöyle diyecek sana benim peygamberim gelip bildirmedi mi, tebliğ etmedi mi? Sana lütuf ve ihsanda bulundum. Sen kendin için neler yaptın? Dünyada iken, ahiret için hangi hayırlı amelleri önünden gönderdin? O kimse de sağına soluna bakacak. Bir şey göremeyecek. Önüne bakınca cehennemden başka bir şey göremeyecek. Her kim yarım hurma dahi olsa kendini kurtarsın. Onunla bir hayır işlesin. Onu da bulamazsa bari güzel sözle kendini kurtarsın. Zira onunla bir hayra on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kez daha hutbe okuyorlardı. İkinci hutbeyi okuyorlardı. Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder ve O'ndan dilerim. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet ettiği kimseyi hiçbir kimse dalalete düşüremez. Allah'ın dalalete düşürdüğünü de kimse hidayet veremez. Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. O birdir ve ortağı yoktur. Şüphesiz kelamların en güzeli Allah'ın kelamıdır. Allah kimin kalbini Kur'anla donatırsa küfürden sonra İslam'a girip Kur'an'ı diğer sözlere tercih ederse işte o kimse kurtuluşa erer. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzeli ve en beliyidir. Allah'ın sevdiğini severiz. Allahu Teala'yı Canı gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden asla usanmayınız. Allah kelamından kalbinize asla sıkıntı gelmesin. Zira Allah'ın kelamı, Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin en iyisini seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların en hayırlısı olan peygamberlerin kıssalarının iyisini zikreder. Helal ve haramı açıklar. Artık Allah'a ibadet ediniz. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayınız Ondan hakkıyla sakınınız İyi ameller işleyiniz Sözünüz ve özünüz Allah'a doğru olsun Birbirinizi Allah'ın ile seviniz Muhakkak bilesiniz ki Allah ahdini bozanlara sözünden dönenlere gazap eder Allah'ın selamı üzerine olsun buyurdular Bundan böyle Mescid-i Nebevi müminlerin hayat merkezi oluyordu Beş vakitte bir ve beraberdiler. Mescidin sakin ve lahuti havası kalplere huzur veriyordu. Camiler toplanma mekanlarıydı. Tatlı tatlı sohbetler edilirdi. İş görüşmeleri yapılırdı. Dertlilerin derdine derman olunurdu. Camiler toplumun aynasıydı. Sosyal hayatın bütün sorunları ele alınırdı. Hayat camilerden can bulurdu. Hayata yön verirdi. Hayata dinamizm verirdi. Camilerin en ileri etkinliği, kitapla insanın buluştuğu mekanlar olmasıydı. Camiler, yeryüzünün açık üniversiteleriydi. Orada mümin insanlar küme küme, demet demet olurlardı. Her bir demet, her bir küme, ilim dallarından birisini tedris ederdi. Bazıları hukuk üzerine çalışırdı. Bazıları tefsir, Hadis üzerine mütalalar yaparlardı. Bazıları felsefe kelam üzerine yoğunlaşırlardı. Camiler tefekkürün, düşüncenin mekanlarıydı. Camiler ibadetin, tilavetin, tesbihatın iklimleriydi. Mümin kalpler camilerde imanın halavetini, imanın lezzetini daha belirgin duyarlardı. İslam kardeşliğini terennüm ederlerdi. Kalpler kaynaşırdı, ruhlar kaynaşırdı. Gönüller bütünleşirdi Müslümanların şehirlerine İslam mührünü camiler vururdu Bir kentin Müslüman olduğunu camilerin Varlığından anlardık Mescitlerin camilerin olmadığı Müslüman bir belde şehir Olamazdı varsa o kent Ruhunu bulamamış demekti Müslüm'de geçen bir Adi şerifte peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Öyle buyurmuşlardı Kim Allah rızası için bir mezcit yaparsa Allahu Teala onun için cennette bir köşk yapar buyuruyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.